Asır Ajan sunar. Ateş yakmayınca. Yazan Ahmet Küçük A. Yöneten Hacı Ahmet. Ey Ateş. İbrahim'e karşı serin ol. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. İbrahim, omuzlarına yüklenici tevhidi çağrının, ağır sorumluluğunu hissederek, dünyaya gözlerini açıyor, ışıksız, ...ve karanlık bir mağara içinde... ...günlerini geçirmeye başlıyordu. Babil'e gelen İbrahim... ...burada insanların... ...büyük bir sapıklık ve... ...sapmışlık içinde bir hayat sürdüğünü görüyor. Onların bu sapkınlıklarını... ...bir türlü kabullenemiyor... Sürekli onların inançlarıyla alay ediyor, tanrılarını küçük düşürücü söz ve davranışlardan geri kalmıyordu. Ey milletim, doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım ve ben sizlerin inandıklarınıza inanmam. Benim Rabbim odur ki gökleri ve yeri yaratmıştır, yıldızları, ayı ve güneşi yaratmıştır ve ben ancak O'na yönelirim. Ben müşriklerden, Allah'a şirk koşanlardan değilim. Ne parlayan bir yıldız, ne gece doğarak gecenin karanlığını yırtan ve nur saçan ay, ne de seherleri aydınlıkla yıkayan, günü ve gündüzü ışıkla doğlatan güneş. Olamaz. Zira onlar fani ve kalıcı değiller. Hepsi de bir Rab'be bağlılar. O halde, o halde onlar benim Rabbim olamaz. Ve Hazreti İbrahim Doğruyu bulur Rabbini tanımaya başlar Rabbi tarafından Henüz genç yaşındayken Peygamberlikle şereflendirilir Artık Kendi başına değildir Sahipsiz ve bağlantısız değildir Artık Yüce vahyin kontrolü ile tespit edilmiştir ve irşat başlamış tebli ile görevlendirilmiştir. Bu görev önce en yakından başlamalıydı. Kendi ailesinden tebli etmeliydi ailesini, babasını ikaz etmeliydi, uyarmalıydı. Gerekirse ihtar etmeli, gerekirse irşat. Allah'ın nizamını önce ailesine anlatmalıydı. Kendisini önce bununla mükellef sayıyordu ama nafileydi. Babasının kalbi kararmış, şirk ve tuyan bataklığında kaybolup giden bir cismin sahipliğini üstlenmişti adeta. Belki diye umutlanmıştı babası için. Bir ışık yakabilir miyim diye kalbinde umuda kapılmıştı ama nafileydi. Azer sapkınlığından vazgeçmiyor... Puta tapuculuğun doruk noktasında oğlunun sözlerini dinlemiyor, uzattığı eli geri çeviriyordu. Rabbim bana hüküm ver. Rabbim bana yüksek bilgi, olgunluk ve bereket ver. Ve beni salihlerden kıl. Rabbim, benden sonra gelecek nesiller için de bana iyilikle anılmak nasip et. Ardımdan iyi bir at bırakma arzumu kabul buyur. Rabbim, beni ahirette nimeti bol cennetinin varislerinden kıl. Rabbim, babamı da bağışla ve doğru yola yönelt. Çünkü o sapıklardan bir sapıktır. Kulların dirilecekleri gün... ...beni unutma. Böylece İbrahim... ...babasına karşı... ...daha önce verdiği ahdini tutuyor. Onun affedilmesi için... ...Rabbine yalvarıyor... ...ve niyazda bulunuyordu. O İbrahim... Ey kavmim, niçin bu taş parçalarına tapınıyorsunuz? Niçin kendisine ve başkalarına hiçbir yararı olmayan bu cansız ve ruhsuz yapıtlarınızın karşısında saygıyla eğiliyor, onlardan yardım istiyorsunuz? Neden? Çünkü bunlar bizim tanrılarımızdır da kaldığımızda onlardan yardım istiyoruz. Bolluk ve bereket onlara şükreder. Kıtlık ve dar günümüzde onlardan rızık dileriz. Peki siz yardım istediğinizde, dua ettiğinizde onları işitiyorlar mı? <Gülüyor> ya size yarar veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır, bizi işitmiyorlar. Hayır, bir yarar vermiyorlar. Ama bizler e, babalarımızın böyle yaptıklarını gördük. Biz de öyle yapıyoruz. Gördünüz mü? Şimdi anladınız mı? ...babalarınızın takipçileri olduğunuzu gördünüz mü? Cahili törelerin... ...geleneksel takipçileri olduğunuzu gördünüz mü? Şimdi gördünüz mü? Anladınız mı? Babalarınızdan gördüğünüz için tapındığınızı... ...şuursuz olarak... ...kurulu bir saat gibi... ...önünüze gelen sahte törelerin... ...esiri ve kurbanı olduğunuzu anladınız mı? Bizden öncekiler de böyle yapmışlardı. Bizden sonrakiler de böyle yapacaklardı. <gülüyor> Siz ve eski atalarınız... Ne olmuş atalarımıza? Doğrusu siz de... ...atalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz. Biz de gerçeği mi getirdi ...yoksa bu söylediklerin... ...birer şaka mı? He? Sizin şu karşısında... ...durup tapındığınız heykeller... ...putlar, yontma taşlardan... ...oluşan büstler. ...bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Biz onlara tapıyor... bağışlanmamızı diliyoruz. Şaka mı bütün bu söylediklerin ey İbrahim? Hayır. Rabbiniz... Yerlerin Rabbidir. Göklerin Rabbidir ki... ...o taptıklarınızı da yaratandır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Taptıklarımızı... ...tanrılarımızı inkar ediyorsun. Onlar... ...tapındıklarınız benim düşmanımdır. Yalnız alemlerin... ...rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana yol gösteren... ...O'dur. Tanrılarımızı küçük görüyor ve inkar ediyor. Evet ya İbrahim. Bu sözlerinle tanrılarımızı inkar ediyorsun... ...bana yediren ve içiren odur. Ey İbrahim... ...sapkınlardan olma... Tanrılara inkar etme. Beni öldürecek sonra diriltecek olan odur. Aklını kaçırmış bizi dinlemiyor bile. Ceza günü hatamı... ...bağışlayacağını umduğum da odur. Ciller musallat olmuş ona. Dua edin. Evet. edin. Allah'a kulluk edin. Ondan korkun. Bilirsiniz bu... ...sizin için daha hayırlıdır. Ne söylediğini bilmiyor. Sizler... Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir ki ona ortak koşuyorsunuz? Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Yalan uydurup onları şefaatçi Tanrı sanıyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız size asla rızık veremez. Sizler rızkı her şeyi görüp gözeten Allah'ın yanında arayın. Ona yalvarın, ona tapın ve ona şükredin. Çünkü hepiniz... ...ona döndürüleceksiniz. Artık dinlemeyelim onu. Yalnız daha terk edelim. Evet. Kendi haline evet. bırakalım. Beni doğru yola iletmişken... ...benimle hala tartışıyorsunuz. Ben sizin... ...ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbim ne dilerse... ...ancak o olur. Onun izni dışında hiçbir şey olamaz. Ey İbrahim! Bütün bunları nereden söylüyorsun? Rabbim... ...bilgiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey insanlar... ...hala kendinize gelip neden öğüt almıyorsunuz? Bütün bunları nereden uydurup söylüyorsunuz? Hala neden ısrar ediyorsunuz ey insanlar? Ey İbrahim... ...bizim putlarımıza ilişir... ...onlarla alay edersen... ...sana mutlaka zarar gelir... ...ve sana yazık olur. Sen ki yumuşak huylu ...dürüst bir insansın. Vazgeç bu sözlerinden sana yazık olur. Sizler bir olan Allah'a... ...şirk koşmaktan korkmazken... Ben sizin putlarınızdan mı korkacağım? Asla korkmam. Zira onların elinden kimseye zarar gelmez. O oh, halde... Sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. Bu sapkın kavim... ...bir türlü yola gelmek... Alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğen Hazreti İbrahim'e inanmak istemiyor. Onun sözlerine ve getirdiği delillere inanmıyordu. Kalplerinde en küçük bir ışık belirtisi oluşamıyor, sapkınlıklarında inat ve ısrar ediyorlardı. Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim onları zaman zaman ikaz ediyor, zaman zaman da ihtar etmekten çekinmiyor. Kalpleri körelmiş... ...vicdanları mühürlenmiş bu fasıkların doğruyu bulmaları için çırpınırcasına gayret gösteriyordu. O doğruları ve Allah inancını hakim kılmaya çalışırken, Allah'a inanmayan şeytanın askerleri, sultan ve kralların emir kulları onunla alay ediyor, davetini küçük görüyor ve önemsemiyorlardı. Fakat o hiçbir zaman yılmıyor, usanmıyor... Ve yeniden başlıyordu anlatmaya ilahi vahyin emirlerini. Ama olmuyordu. Dinlemiyorlardı onun sesini. Onun çağrısına kulak vermiyorlardı. Kararmış ve katılaşmış kalpleriyle karşı çıkıyorlardı onun sözlerine ve davetine. Ve sonunda Hz. İbrahim puta tapıcıların tanrılarına iyi bir ders vermeye hazırlanıyordu. Bu... Allah'tan gayrısına kulluk yapanların, bu müşriklerin, bu sultanların ve kralların esareti altında yaşamayı, şeref kabullenen varlıkların, bu dünyayı ve nefislerini ilah kabul edenlerin, bu sapıklıkta ve sapmışlıkta azmışların, tanrılarına bir tuzak kurmaya hazırlanıyordu. Onlar değil miydi, putların ardına gizlenerek, ...sahte ve köhne sistemlerinin... ...devam etmesine çalışanlar? Onlar değil miydi... ...Nemrud'u ilahlaştıran... ...Nemrud'un peşinden gidenler? Onlar değil miydi... ...şirkin ve zulmün... ...kara temsilcileri? Onlar değil mi... ...Allah'a isyanda destanlaşan... ...şeytanın askerleri? Onlar değil mi... Eee halin! Eee halin! Eee halin! Artık bayram yerine gidelim! Evet evet! Hey, şey, hey, hey, hep hey, beraber bayram yerine gidelim! Eee hey İbrahim sen neden kenarda duruyorsun? Hiç değilse bugün konuşma İbrahim! Bu bayram günü hiç değilse bizleri kızdırma! Ve bizimle gel bayram yerine! Hadi İbrahim hadi bizimle gel! Hadi! Hazreti İbrahim bu davet karşısında başını gökyüzüne kaldırıyor ve yüzüne ekşitiyordu. Çünkü biliyordu ki o günün insanları gökyüzüne, yıldızlara ve semaya bakarak falcılık yapıyorlardı. Ve o biliyordu bu insanların falcılara ne denli bağlı olduklarını ve itibar ettiklerini. Ancak bu şekilde onları kandırabilirdi. Ben... Ben... Kendimi çok ah, halsiz hissediyorum. <gülüyor> Yardım edin. Rahatsızım. Ah, hastayım. Hadi! Kaç! Buradan kaçın! <gülüyor> ne <kaçın. Kaçın. gülüyor> <gülüyor> burada, burada. <gülüyor> var ya burada? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne ve bir tuzak kuracağım dediği putların merkezine bu taneye gidiyordu. Ey Babil'in sahte tanrıları, ey sapkın Babillilerin sapkın tanrıları, ey kendilerine dahi yararı olmayan taş ve tahta parçaları. <gülüyor> ...görüyorum ki hepinizin önünde... ...çeşit çeşit yiyecekler var... ...hepinizin önünde içecekler var... ...ama sizler... ...cansız ve yararsız varlıklar... ...onları yemiyorsunuz... ...hadi, hadi... ...itsenize... ...niçin yemiyorsunuz... ...ne oluyor size... ...konuşmuyorsunuz... ...neden yemiyor ve içmiyorsunuz... ...yesenize... ...hadi, içsenize ...hadi hadi buyurun... ...ne oluyor size... Bağırıyordu Hazreti İbrahim. Önlerine konulan yiyecek ve içecekleri göremeyen bu hareketsiz taş ve odun parçalarına böylesine bir görev yükleyen insanlaraydı onun asıl kızgınlığı, bağırması ve öfkeyle hitap etmesi. Zira o biliyordu asıl kızılması, hakaret edilmesi gerekenlerin Allah'ı bırakıp da bu taş ve odun parçacıklarına tapınan insanların olduğunu biliyordu. Şeytan'a askerlik için soyunan zabalların gerçek zalimler olduğunu. İbrahim içimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini oyan ki güneş buzan evimi yıktı koca buzar düştü putların boyunları kırıldı İbrahim güneşi evime sokan ki alın bakalım. Konuşmuyorsanız... ...alın bakalım. Eğer gücünüz yetiyorsa... ...eğer gerçekten tanrıysanız... ...bana mani olur. Beni durdurun hadi. Alın bakalım. Hadi gelsinler de sizi kurtarsınlar... ...size tapanlar. Ya da kendinizi kurtarın. Hadi kurtarın da görelim bakalım. Sizi cansız ve... ...kendilerine dahi yararı olmayan... ...parçacıklar... <gülüyor> ...alın bakalım. Ve... ...işte... ...zavallı Molozyanlara haline geldiniz. Çaresiz parçacıklara çevrildiniz. Sizler... ...sizler bu halinizde mi insanlara yardım edeceksiniz? Sen... ...sen... ...sen oradaki... ...en büyüğü olan... ...en düzseli olan... ...marduk atlı sahte tanrı. Seni ibret için kırmayacağım. Seni sağ bırakıyorum. Onlara ders vermek için. Belki imana gelirler diye. Belki sana başvururlar da sorarlar. Kim yaptı bunları söyle derler diye. Ve işte elimdeki baltayı da... ...senin boynuna asıyorum. Ve Hazreti İbrahim... Bütün putları paramparça etmiş, bir kütük gibi yere yuvarlamıştı hepsini. Hazin bir sondu bu onlar için. Yalancı ve sahte putlar, sahte ilahlar için. Yalnızca içlerinden birini sağlam bırakmıştı. Bir tekini, Marduk adlı iri putu. Vurmamıştı ona, yıkmamıştı yere. Bir bir parçaya ayırmamıştı. <Gülüyor> Tanrılarımıza ne olmuş böyle? Kim yapmış bunları? Ne olmuş, ne olmuş tanrılarımıza? Biri yerle bir etmiş hepsini. Parçalanmış. Ey insanlar gelin ve gölün Tanrılarımızı yerle bir etmişler. Para parça Sürmüşler hepsini. Ama, ama durun, durun bakın bir teki sağlam. Marduk sağlam ona bir şey olmamış. Kim yapar bütün bunları? Tanrılarımıza karşı bu cürmü kim işler? Gerim. Deme, kim kim kim ne kim kim mutlaka mutlaka o yapmıştır. o kim o İbrahim İbrahim denen bir gencin putlarımızı dinine doladığını duymuştuk değil mi duymuştuk mutlaka o yapmıştı şimdi oh, oh, oh. o küftar? onu mutlaka arayıp bulalım ve bu yaptıklarını yanına bırakmayalım. Hadi Cahiliyenin, puta tapıcılığın, şirkin, zulmün, sömürünün, haksızlığın ve sapkınlığın bataklığında çırpınan bu insanlar düşünemediler tanrılarının neden kendilerini koruyamadıklarını. İçlerinden Marduk'a sormak ihtiyacını da duymadılar bütün bu olanların gerçek sebebini. Dilleri tutulmuştu hakka ve hakikate karşı sanki. Ağızları açılmıyordu doğruya. Kalpleri yumuşamıyordu hakikate. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelelim oraya. Ey İbrahim sen mi yaptın? Mutlarımıza bunları sen mi yaptın? Sen mi tanrılarımızı paramparça ettin? Onu ufak hale getirdin. Sen mi tanrılarımıza böyle davrandın? Onlara hakaret ettin. Onları bu hale sen mi koydun? Bütün bunları şu boynunda baltı asılı olanı yapamaz mı? Ah! ...bunun yapması mümkün değil, bunu sen de biliyorsun. Konuşabiliyorsa sorun bakalım, kim yapmış bunları? O oh, konuşmaz en İbrahim. Ona sorun, o büyük puta. Belki ben varken o küçük putlara niçin tapıyorsunuz diye kızmış ve hepsini kırmış olabilir. Onlar konuşamazlar. Sorun, ona sorun. Ben mi kırmışım yoksa kendisi mi? Onun konuşamayacağını sen de biliyorsun. Evet, ben de biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki... Sizinle onlar arasında hiçbir fark yoktur. Onlar da düşünemez ve konuşamazlar, sizler de. Sizlerin de düşünce melekeleriniz iptal edilmiş, onların da. Çünkü sizler de olanla olmayanı birbirinden ayırt edemiyorsunuz, onlar da. Sizler de onlar gibi beyinsizleşmiş, beyinsiz yaratıklar haline getirilmişsiniz. Ey İbrahim, sen neler söylüyorsun? Eğer onlar kendilerini dahi koruyamayacak kadar aciz ve güçsüzseler... O halde neden onlara tapıyorsunuz? Hazreti İbrahim'in bu sözleri, onları bir an için etkilemiş, doğruyu, hakkı ve hakikati kavrayabilecek bir parıltı getirmişti kalplerine. Tapındıkları putların, birer taş ve tahta parçalarından öte gitmeyen varlıklar olduklarını hissetmeye, onların hiçbir değer ifade etmediklerini anlamaya başlamışlardı. Ve artık, bir ışık, bir parıltı hissedilmeye başlamıştır. Körelmiş ve kararmış kalplerinde. Bu sözleri biraz düşünelim. Evet, biraz kulak verelim. Ve vicdanımıza başvuralım. Vicdanlarımızın sesini dinleyelim bir süre. Ama nasıl olur? Ya Emrut, Ya potlarımız. Bir an dinleyelim kendi vicdanlarımızı. Bir an. Herhalde sen haklısın İbrahim. Bizim tapındıklarımız birer cansız taş parçaları. Cansızlar canlılara yardım edebilir mi? Tapındıklarımız kendilerini dahi koruyamadılar. O halde bizi nasıl koruyabilirler? Doğru. Ve Hazreti İbrahim bu taşlaşmış, bu kalınlaşmış, bu körelmiş, bu mühürlenmiş kalplere bir yol bulmuştu girmek için. Onları içinde bulundukları karanlıklardan alıp, Aydınlıklar ülkesine götürebileceğini hissetmişti. Bir pırıltı görüyordu artık. Onlar, o sapkınlar, artık kendi kendilerine sorular soruyor. Gittikleri yolun, sapkınların ve tavgutun yolu olduğunu anlamaya başlıyorlardı. Bir yandan bunu düşünürlerken, diğer yandan da kendilerini çepeçevre kuşatan düzenin, kuvvetlilerin, ve zalimlerin şerlerinden çekiniyor Ve içlerinde beliren bu pırıltıyı Daha yanmadan söndürmeye çalışıyorlardı Ve bu umut ateşi Yanmadan sönüyor Sapkınlıklarını terk edemiyorlardı Çünkü nefis ve şeytan Onların kalplerinde taht kurmuştu bir kez Oradan kolayca sökülüp atılamazdı bu karanlık ve çirkin inanç yerini tevhide bırakamazdı. Bunların konuşamayacaklarını sen de biliyorsun. Ve bizi kandırmaya çalışıyorsun. Aklımızı çelmeye uğraşıyorsun. Kalbimizi çelmeye çalışıyorsun. Ve i̇nanmayın ona. Kim oluyordu onu dinliyorsunuz. O bizim putlarımızı kırdı. Onlara hakaret etti. Hemen yakalayın onu. Yazık size. Ve taptıklarınıza. Siz Allah'ı bırakıp Onlara tapıyorsunuz. Kendilerini koruyamayan, kendilerini savunamayan, kendi ellerinizle icat ettiğiniz taş ve tahta parçacıklarına tapınıyorsunuz. Onlar kendilerini dahi koruyamayan birer hiçtirler. Ne diyor bu? yani Ey İbrahim, bu sözlerinle anlaşılıyor ki putlarımızı sen bu hale getirdin. Onları sen kırdın. Onlara sen akar ettin. Sen yaptın bunu tanrılarımıza. Bunu senin yanına koymayız. Ey atalarımızın dinimizi hafife alan, seni öyle bir ceza ile ödüllendireceğiz ki bunu bir daha unutamayacaksın. Bir daha tanrılarımıza karşı çıkamayacaksın. Yakalayın onu. O İbrahim değil miydi onların tanrılarını inkar eden? Onların inanıp güvendikleri taştan, tahtadan ve odunlardan yaptıkları putları reddeden o değil miydi? Puta tapıcılığın destansı boyutlara ulaştığı Babil'i ve onun halkını doğruya hakka çağıran o değil miydi? Allah'ın vahyiyle onlara hitap eden o değil miydi? Ve Hazreti İbrahim değil miydi? Yeryüzünün zalim ve inkarcılarına karşı savaş açan, inkarcıları Allah'ın yoluna, tevhide çağıran. O halde her dönemde olduğu gibi o da nasibini almalıydı zindandan. Çile, sıkıntı, işkence, ve esaret zindanından nasibini almalıydı. Onlar değiller miydi, işledikleri cinayetlere, yaptıkları kötülüklere putlarını bahane edenler? Onlar değiller miydi, putların ardına gizlenerek her türlü çirkinlikleri yapanlar? Onlar değil miydi, putları ve putçuluğu yağma düzenleri için paravan olarak kullananlar? ...onlar değil miydi... ...putların ve heykellerin ardına saklanarak... ...her türlü çirkinliği... ...mübah hale getirenler? Hadi yürü bakalım. Hadi, hadi yürü sallanma hareket et biraz. an. İtmeyin. Saygıdeğer Nemrut... ...sayın hükümdarımız işte getirdik. Yeniden icat eden... ...ve tanrılarımızı inkar eden sen misin? Babil'in ve halkının diniyle alay eden küstah sen misin? Putları inkar eden, insanları küçümseyen, benim saltanatım hakkında ileri geri konuşan sen misin? Ben, ben o Allah'a inanırım ki her şeyi görüp gözetir. Ayağa kalk ve konuş. Ve benimle konuşurken dikkatli ol. Senin Rabbin kimdir? Ne iş yapar? Benim Rabbim odur ki... ...hem öldürür... ve ...hem de diriltir. Öldürmek de diriltmek de... ...O'nun elindedir. Ya... Demek öyle. Sen buna iş mi diyorsun? Ben de öldürür ve diriltirim. Bak sana göstereyim. Nasıl öldürdüğümü ve nasıl dirilttiğimi. Hey! Askerler! Bana çok acele iki kişi getirin. Babil kralı Nemrut, Allah'a şirk koşmakta, inkar ve küfür bataklığında ısrar ederek, şeytanın ve tagutun yeryüzündeki temsilcisi olarak tanınmaktaydı. Tek Allah'ı inkar ediyor, insanlara karşı ilahlık taslıyor. Onları kendisinin rızıklandırdığını iddia ediyor ve sapkınlığın doruk noktasını yaşıyordu. Sayın hükümdarımız istediğiniz iki kişiyi getirdik. Asker, kılıcını çek ve onlardan birini öldür. Bir hükümdar, bir hükümdarım ben ya! Diğerini bırakın gitsin ve ona bağışta bulunun. Nimetlendirin onu. Sana binlerce şükürler olsun ey Nemrut. Ey beni rızıklandıran hükümdar. Ey İbrahim. İşte görüyorsun ki şu yerde yatan adamı öldürdüm. Ve gene görüyorsun ki şu dışarı sevinçle çıkanı da dirilttim. Onu affederek, mal mülk vererek rızıklandırdım ve dirilttim. O halde senin bahsettiğin Rab ben olabilirim. Ey bizim Rabbimiz Nemrut. Bizi rızıklandıran Nemrut. Bizi şereflendiren Sultanımız. Bizi istediğinde öldüren, evet. istediğinde ise dirilten ilahımız. Evet. Ey Nemrut. Benim Rabbim olan Allah, güneşi doğudan doğdurur. Hadi. Senin gücün yetiyorsa, sen de batıdan doğdur. Gerçekten Rabbe ilahi sendir. Evet. Demek öyle ha? Demek ki sen benim ilahlığımı küçük görüyorsun ha? Sana öyle bir ders vermeliyim ki Babil halkının ilahına karşı saygısızlık yapmanın bedeli olsun. Seni öyle bir biçimde cezalandırmalıyım ki dillere destan olsun bu. Ve bu ceza ibret olsun insanlara. Evet ibret olsun da Babil'in ilahına dil uzatmasınlar. Benim kudretimi tartışmasınlar. Şimdilik bu adamı götürün... ...ve zindana atın. Yazık size. Yazıklar olsun. Ve Allah'ı bırakıp da... ...tahditlarınıza yazık. Nemud'un bu olay karşısında... ...takındığı tavır... ...her dönemde... ...hak ve hakikat ellerine... ...zalimlerin, tagutların... ...ve kafirlerin takındığı tavırların ta kendisiydi. Allah'a inanmayan inkarcılar ve zulmediciler... ...Allah erlerini susturamadıklarını anladıklarında sinirleniyor... ...köpürüyor ve kinlerini kusacakları garipleri buluyorlardı. Allah erleri Allah adına doğruları insanlığa ulaştırmak için... ...harekete her geçtiklerinde karşılarında... Allah düşmanlarını görüyor, gönülleri ve kalpleri şeytanın fitne ve fesadıyla mühürlenmiş fasık ve zalimlerin güneşi balçıkla sıvama eylemlerine karşı inanç erleri, yeryüzüne tevhidi iktidarı taşımanın uğraşına veriyorlardı. Zalimlerin ve Allah düşmanlarının köpükten yapılmış sarayları, zulüm, kan ve gözyaşından kurulmuş iktidarları, sömürü ve haksızlık temeline oturtulmuş düzenlerini işte böylesine ancak baskı ve haksızlıkla ayakta tutabilmenin çabası içinde olacaklardı. Ama hak ve hakikat erleri, Allah'ın seçilmiş kulları ve inanç fedaileri, tagutların, zalimlerin, fasıkların, puta tapıcıların, tanrı tanımaz ateistlerin, sömürü ve zulüm babalarının ve şeytansı yaratıkların karşısında, her devirde karşılarına çıkmış, onları yerin dibindeki esferi safiliğine göndermede geri kalmamışlardır. Hz. İbrahim de işte böylesine bir hak ve hakikat eriydi. İşte böylesine bir inanç eriydi. Allah'ın seçilmiş kulu, övülmüş elçisi, ümmetin babasıydı. Söyleyin bana Babil'in uluları, saltanatımın danışmanları, iktidarımın danışmanları, söyleyin bana. Bana hakaret eden, beni kullarım karşısında küçük düşüren, tanrıları inkar eden, putları parçalayan İbrahim'e ne ceza verelim? Efendimiz, Babil'in ilahı, bereket kaynağı bu genç aklını yitirmiştir. Hayır, o aklını yitirmemiştir. Efendimiz... ...ona öyle bir ceza vermelisiniz ki... ...bütün dünyaya ibret olmalı. Evet sultanımız... ...bütün dünyaya ibret olmalı. Evet... ...bütün dünyaya ibret olmalı. Bütün dünyaya. Yalnızca Babil halkına değil efendimiz. Efendimiz... ...nasıl bir şey düşünüyorsunuz acaba? Sizler... ...önce sizler açıklayınız fikirlerinizi. Efendimiz... Ee, ...onu ateşte yakınız... Ancak ateş onu temizler Çok güzel efendimiz Ateşe atmalısınız onu Onun için en güzel ödül Bu olur efendimiz Güzel Bütün bir insanlığın önünde efendimiz İbret için İbret için İnsanlara ibret için Bizden sonra geleceklere ibret için Büyük bir topluluk Önünde yakacağım Yaktıracağım Büyük bir tören hazırlansın. İbret için. Hadi, hadi biraz daha gayret. Hadi biraz daha gayret. Odunları istif edin. İnceleri şu tarafa taşıyınız İnceleri, İnceleri şu, tarafa. şu tarafa Ama siz kalınları getirin Hadi evet. Kütüklerden bir dağ oluşacak Odunlardan bir dağ ha? Herkese bir odun Bir parça düşer koca dağdan Nemrud'un şanına layık bir görkemde olmalı bu dağ Nemrud'un şanına layık Bu ateş İran irarillerinden görülecekmiş. Ve sıcaklığı Bizans'tan duyulacakmış Şirk tarihinin vazgeçilmez kahramanı Nemrut, inkar ve putçulukta, zulüm ve haksızlıkta bir numara olmanın kavgasını verirken, onun bu müfsit idealine zavallı Babil halkı gönüllü figüranlık yapıyor, köleliği kendilerine üstün bir şeref sayıyorlardı. Bir dağ haline getirilen odunlar ateşi birbirlerine taşıyarak kızıllığı ve koru olgunlaştırıyorlardı. Nemrud'un saltanatına denk bir ateş dağı oluşu vermişti. Bu ateş dağı karşısında insanlar gittikçe artan kızıllığın ve ateşin karşısında geri çekiliyor... ...Babil'in semaları duman ve ateşin koruyla kavruluyordu... ...getirin onu. İbrahim'i getirin. Bancılık hazır. Ateş kıvamında. Sarlanmayın hadi. Nemrut sabırsızlanıyor. Sağlayın onu. Evet tamam şimdi. Çekin yayın. Hadi et beraber. Biraz daha hadi. <gülüyor> tamam bırakın. Tamam, tamam bırakın. Ve tam bu sırada... ...dağ, taş... ...ve bütün mahlukat... ...ve tüm melekler Allah'a yalvarıyor... Hazreti İbrahim'in kurtuluşu için niyazda bulunuyorlardı. Ey Rabbimiz, bu kavmin içinde seni anan, seni tesbih eden ve sana ibadet eden yalnızca bir İbrahim var. Ama şimdi onu ateşe atıyorlar. Ey Rabbimiz, izin ver de şu isyancı kavmi yerle bir edip, İbrahim'i kurtaralım. Meleklerin ve mahlukatın bu yalvarması karşısında Yüce Allah onlara şöyle diyordu. Onun durumunu ben sizden daha iyi bilirim. O eğer sizden yardım dilerse ona yardım ediniz. Ama o yalnızca bana güvenip sığınırsa ve bana dayanırsa ve benden yardım isterse ona benim yardımım kafi gelir diyordu Allah'ın yardımı bana kafidir O ne güzel vekildir Ben yalnızca ona dayanıp ona güveniyorum ...ondan yardım istiyorum. Ve ni'men mevla ve ni'men nasir. Allah'tan başka hiçbir şeye sığınmak gereğini duymuyorum. Tam bu sırada Hazreti İbrahim'in ateşe düşeceği sırada ilahi emir geliyor ateşe ve ateş ilahi emrin gereğini uyguluyor. Rabbin fermanını gösteriyordu. Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ol. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. İçinde yok olmayı dileriz. İyi, sen bizim tanrılarımızı inkar ediyordun. Tanrılarımızı küçük düşürdün. Kendince onları hakim gönlüme. İşte bizim tanrılarımıza cırdatalım ve dili. İbrahim bizi ateşle korkutuyordu. Evet. Şimdi... Kendisi ateşin içinde. <gülüyor> Her günlerce yaşan Emre O. Serin ve selamet oldu İbrahim'e. Yüce Allah'ın buyruğuyla ateş bir anda güllük gülistanlık olu vermişti misafirine karşı. Serinliklerden bir demet, yeşilliklerden bir buket, cennet bahçelerinden bir bahçe oluşu vermişti ateşin tam ortasında. Ona tuzak kurmak istediler. Bizse asıl kendilerini Hüsrana uğrattık. ...onu kurtarıp alemlere bereketi kıldığımız bir yere göndereceğiz. Biz onların tuzaklarını boşa çıkarttık. Onları alçak düşürttük. <Gülüyor> Bu <gülüyor> köşklu olayı kutlamak için bayram ilan edildi. Tam bir hafta bayram kutlayacağız. Hey, <gülüyor> <abilansı>. Bayramınız kutlandır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve tam bir hafta bayram yapılıyor. Ateş gittikçe azalıyor. Ateş daha her geçen gün biraz daha iniyordu aşağıya. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeydi. Ne oluyor? Bakın, bakın görmüyor musunuz? Ne neyi görmüyor musunuz? Şu ateşin tam ortasında duran İbrahim değil mi? Ha? Ne biliyorsun sen. İyi bakın. Evet evet. Bu İbrahim'in ta kendisi. Ne yapıyor Aa. orada? Ne işliyor? İbadet ediyor. Buna Rabbine, Rabbine ibadet ediyor. Bu şey. Bu adam bir bir sihirbaz. Demek ki o bir sihirbazmış. Allah Yine inkar, yine isyan. Şüfrün, şirkin ve bağnazlığın can yoldaşı bu insanlar yine inanmıyorlar. Gene bir kaşışın içinde buluyorlar kendilerini. Gözleriyle görüyorlar mucizeyi ama kalplerinde en küçük bir yumuşama dahi olmuyor. gerçeği kabul etmeme uğruna akıl almaz yorumlara gidiyor tevillerle geçiştiriyorlar ve bir türlü inanamıyorlardı Hazreti İbrahim'in sözlerine İnsanların bir kez kalpleri kararmaya gözleri körermeye görsün O zaman kalbi de hissedemez doğruları gözleri de göremez gerçekleri Çağdaş inkarcılar da Aynı psikolojik yapı içinde değiller mi? Onlar da hakkı ve hakikati bildikleri, gördükleri ve her gün içinde yaşadıkları halde inkar yolunu seçmiyorlar mı? Allah'ım! ...bana doğru yolu bulma kabiliyeti verdiğin için sana binlerce şükürler olsun. Rabbim beni olgun, kararlı ve imanlı bir insan olarak yarattığın için sana şükürler olsun. Rabbim bana iman eden şu birkaç kişiden dolayı sana şükürler olsun. Bizler sana inanan ve Allah'a iman edenleriz. Sana inandık ve iman ettik. Seni tanıdık ve seninle Allah'a yöneldik. Allah seni muzaffer kılsın ey İbrahim. Allah'ımıza şükürler olsun ki... ...bizleri hidayete eriştirdi. Bizleri seninle tanışık kıldı. Ey kardeşim oğlu Lut... ...ve ey amcamın kızı Sara. Sizler bu kavim içinde... ...hidayet bulan... ...Allah'a inanan müminlersiniz. Rabbim sizlerin kalbini yumuşattı... ...ve sizlere hidayeti nasip etti... Artık bizler burada kalamayız. Babil bize göre yer değildir. Sanat tabiiz. Senin yanındayız, ey İbrahim. Doğruyu sen bilirsin. Ey Babil, ey kendisinde doyduğum yer. Ey Allah'ın bana lütfunun verildiği, şereflendiğim belde. Elveda. Ve ey Babil halkı. Ey Allah'a isyanda yarışan millet. Apaçık delillerle geldiğim halde, sizleri Allah'a imana çağırdığım halde beni yalanladınız. Artık sizinle aramızda hiçbir sevgi bağ kalmadı. Aramızda hiçbir arkadaşlık ve dostluk bağı yoktur. Sizinle akrabalık bağımda kalmadı. Sizinle benim aramda ebedi bir düşmanlık oluştu. Ey sapıklar topluluğu. Allah size hidayet versin. Siz artık benim milletim değilsiniz. Ve ey Babil halkı siz benim yabancımsınız. Hazreti İbrahim ve müminler, Böylece Babil'i terk ediyor, Ve Rabbinin emriyle, inananlarla birlikte, Şam'a hicret ediyordu. Çok geçmeden, inkarcı Babil halkı, Allah'ın gazabına uğruyor, Sineklerin istilasıyla, Rablerine karşı gelmenin, Ona ortak koşmanın bedelini, Çok acı bir biçimde ödüyordu. Yerlerin ve göklerin, ''Din gününün sahibi Yüce Allah, bu putperestleri ve inkarcıları sinekler vasıtasıyla helak ediyor, Babil'i tarihin karanlıklarına gömüyordu.'' ''Ya ilahlık taslayan, böbürlenen, kasılan sahte tanrı, uydurma ilah Nemru'da ne olmuştu? O neredeydi ve ne yapıyordu?'' Git. Uzaklaş. Sinek yaklaşma bana. Uzak dur. Hey muhafızlar! Sarayın kapılarını sıkı sıkı kapayın ve şu çalıasını dışarı çıkarın. İyi kovalayın, kaçırmayın. Ya da dışarı çıkmaya zorlayın onu. Bir daha da içeri girmesine izin vermeyin. Kahranası sinek. Benim gibi birine saldırmaya... ...rahatsız etmeye utanmıyor musun? Seni gidip terbiyesiz mahluk. Sen beni herhangi bir... ...Babil'i mi sandın? Sıradan biri mi sandın? <gülüyor> Kahranası gene sen? Oğursuz sinek. Nereden geldin yine? Her yer kapalı. Nereden bir delik buldun da geldin içeri girdin? Hey askerler! Hey muhafızlar! Ben size her yeri kapayın demedim mi? Hiçbir yere kalmasın demedim mi? Nereden çıktı gene bu sinek? Yakalayın şunu! Hapsedin! Öldürün! Yok edin! Ne yaparsanız yapın! Kendisini... ...Babil'in ilahı olarak gören... ...sahte ve yalancı Nemrut... ...küçük bir sinek karşısında... ...işte böylesine azze düşüyor... ...küçürüyor... ...ve çaresizlikten... ...ne yapacağını bilemiyordu. Onun bu aziyetine ...serveti, malı... ...itibarı, iktidarı... ...tacı ve tahtı yarar sağlamıyor. Sinek karşısında... ...yenilgiden kurtulamıyordu. Kendisini... ...bu küçücük yaratık karşısında... ...koruyamıyordu. Çorulası sinek... ...ne yapıyorsun? Namacın ne? Gelme ne olur yaklaşma bana Ne olur benden uzak dur Gelme gelme Yaklaşma yaklaşma bana Ayaklı şeytan Ayaklı buruma gidelim çık. çık Çık oradan Yalvarırım sana Gitme ileri gitme Dışarı çık Ne istersen veririm sana Seni rahat bırak Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Benim başım, kafağım, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ah! Allah'a inanmayan, küfründe sabit kalan, ilahlık taslayanların sonu. Allah'ın emirlerini iptale kalkışanların acıklı tükenişi. ...şeytana tapmanın... ...ve onun askerliğini yapmanın... ...zulmü ve saltanatını koruma uğruna... ...insanlara karşı çıkmanın... ...hazin bitişi. İnkarcıları bazen... ...yüce Allah... ...işte böylesi bir sinekle... ...cehenneme yollar. Bazen bir kalp kriziyle... ...bazen de çıldırtarak... ...veya bitkisel hayata geçirerek... ...ama her hal ve zamanda... ...müşriklerin... Allah'a ortak koşanların, onun emirlerini ters yüz edenlerin, sonu ancak böylesine tecelli edecektir. Kafirler için yaşasın cehennem. Kavmiyle birlikte, Allah katından gelen bir azapla yok olup gitmişti Nemrut. Ve tarihin karanlık bir sayfası da, böylece kapanmış. Allah düşmanları için bir ibret tablosu, Böylece sona ermişti. İbrahim içimdeki putları devir Elimdeki baltaylar Kırılan putların yerine Yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı, İbrahim güneşi evime sokan kim? Azana durmuş bahçelerin solgun aydınlığında gün düşmüş çiçeklerin son yaprarda kucağına gün azana durmuş bahçelerin solgun aydınlığında gün Düşmüş çilelerin son yaprağı kucağına gül. Bin nemrut omuzlarına, bir nemrutun ocağına. Bin uşakla harvasalar ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. Yanmak tadır, yakılmaktadır. Korulmuştu yürekler. Yeterihyay için bir selamın, vada dileşama şamagüm. Yanmak tadır, yakılmaktadır. Korulmuştu yürekler. Yeter ihtiya için bir selamın, Badadile Şam'a gül. Bin Emrut yüklendi omuzlarına, Bin Emrut'un ocağını. Bin uşakla harla salar ateşi, Yine dönüşür İbrahim'e gül. Bin Nemrut yüklendi omuzlarına, bir Nemrut'un ocağına. Bin uşakla harda sağlar ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, futların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Kaset bir asır ajans yapımıdır.